Hayatın Renkleri Hayatın Renkleri'nin 7. bölümünden merhaba. Sevgili dinleyiciler artık sizin de bildiğiniz gibi Hayatın Renkleri Türkiye'de yaşayan gay lezbiyen bireylerin görünürlüğünü artırmak ve insan haklarından her birey gibi özgürce yararlanmalarına destek olabilmek amacıyla hazırlanıyor ve radyolarınıza konuk oluyor. Hayatın Renkleri'nin 7. bölümünde tartışacağımız konu eşitsizlik ve çalışma hayatı. Programda bizimle olacak stüdyo konuklarımızsa avukat Oya Aydın ve Union-San Sendikası'nda yöneticilik de yapmış olan gazeteci Köşat Kahramanoğlu. Sesli Köşe'nin bu haftaki konuysa İsveç Parlamentosu'ndan Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Börje Westlund. Hayatın Renkleri başlıyor. Hayatın Renkleri. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun katkıları ile hazırlanan Hayatın Renkleri programında bu haftaki konumuz eşcinseller ve çalışma hayatı. Konuğumuz avukat Oya Aydın. Hoş geldiniz Oya Hanım. Hoş bulduk merhaba. Aslında galiba çalışma hayatı dediğimiz konu ayrımcılık, eşcinsellik, insan hakları gibi konulardan bahsettiğimizde karşımıza en çok çıkan alt başlık olsa gerek. Eşcinseller sanıyorum en çok çalışma hayatında ayrımcılıkla ve zorlukla karşılaşıyorlar. Siz ne dersiniz bu konuda? Bir bakıma doğru. Hayatın her alanında çok ciddi ayrımcılıklarla karşılaşıyorlar ama birçok alandan kaçarak kendilerini toplumdan yalıtabiliyorlar. Ama herkes çalışmak ve kendisini geçindirmek zorunda. Dolayısıyla işcinseller e, belki evlenme, diğer aile ilişkileri veya toplumsal diğer ilişkilerden kaçarak kendilerini gizleyerek ayrımcı tutumlardan korunabiliyorlar ama çalışmak zorunda oldukları için çalışma yaşamında daha fazla görünür oluyorlar. Dolayısıyla çalışma yaşamındaki ayrımcılık şu anda bize en fazla görünür ayrımcılık alanlarından biri. Peki ne tip şekillerde karşımıza çıkıyor eşcinsellere yönelik iş hayatında uygulanan ayrımcılıklar? Şimdi öncelikle cinsel, eşcinselliğin görünür olmasıyla çok alakalı. Birçok insanın özellikle de biliyorsunuz kadın eşcinselliği daha az görünür. Dışarıdan anlaşılması zor. Eşcinseller e, en temel ayrımcılık şu eşcinseller cinsel yönelimlerini gizliyorlar. Bunun için çok özel çabalar harcıyorlar ama gizleyemeyenler ya da bir biçimde arkadaş ilişkileri nedeniyle açıklayanlar var. Birinci ayrımcılık orada kendi kimliğine ait, kendi özeline ait bir şeyi gizlemek zorunda kalmak ve onun ortaya çıkmasından... Korkmak psikolojik açıdan en yıpratıcı ayrımcılıklardan biri ve başlangıcı ve hemen hemen herkesin yaşadığı bir şey. İkincisi de eğer cinsel yöneliminiz eşcinsellik biçiminde ve bu o iş yerinde biliniyorsa, en başta işe alınmama, ortaya çıktığında işten kovulma, işten kovulduktan sonra da e, diğer işçiler için tanınan, hak arama olanaklarının sizin aleyhinize işlemesi nedeniyle sizin o süreçlere başvurmamanız biçiminde özetlenebilir. Biz de sanıyorum son zamanlarda karşımıza bu kadar açıkça olmasa da farklı türlü ayrımcılıklarda çıkabiliyor. Çokça gündeme gelen bir başka alt başlıksa mobbing sanıyorum, yıldırma politikası diye geçen. Buna çok maruz kalıyor öyle değil mi eşcinsel bireyler eğer eşcinsellikleri fark edilirse? Elbette bizim de duyumlarımız o yönde yani eğer gerçekten de çok yetenekli, çok başarılı bir şirketin özellikle özel sektörde bir şirketin vazgeçilmez çalışanlarından birisinin cinsel yönelimi farklıysa, eşcinselse ve bu da biliniyorsa... Eşcinsel olduğu için işten çıkarılmak yerine şimdi mobbing diye nitelendirilen sürekli kötü davranma ve kötü davranarak işçinin kendiliğinden o iş yerinden çekip gitmesine neden olma gibi bir tutum söz konusu. Evet. E, bu iş yerindeki arkadaşlarınızın alayından işverenin alayından en basit haliyle alay farklı davranma yalnızlaştırma ve diğer insanlardan ilerleme kariyer ücret açısından biraz daha Kötü muamele ile karşılaşma buna uğrayan insanlar da genellikle hatta eşcinselliği fark edildiğini öğrenen insanlar anında yıllarca biriktirdikleri kıdem tazminatı haklarından, izin haklarından, ücret alacak haklarından vazgeçerek hemen o iş yerini terk ediyorlar. Peki Türkiye'de hukuksal süreç nasıl işliyor bu anlamda? Yani açık ayrımcılık da olabilir, mobbing dediğimiz yıldırma politikası da olabilir. Bu tip bir ayrımcılığa uğrayan birey bu konuda hukuksal hakkını arayabiliyor mu gerçekten? Şimdi Türkiye'de ilginç bir durum var ee, biliyorsunuz Avrupa'da ve Amerika'da çok uzun yıllar son 20-30 yıla kadar eşcinsellik yasaktı birçok kanunda açıkça yasaktı cezalandırılıyordu dolayısıyla orada verilen mücadelenin bir yönünü hukuksal mücadele yasaların değişmesi mücadelesi oluşturdu ve o mücadele devam ederken hukuk pratiği de mücadele ile birlikte değişti Türkiye'de yasalarda eşcinselliği yasaklayan cezalandıran hiçbir hüküm yok Öyle olunca ciddi bir görünmezlik, mücadele çok daha zor. O yüzden iş kanununda hatta ceza kanununda, anayasada eşcinseller aleyhine hiçbir düzenleme yok. Ama artık biz o noktayı insan hakları hukuka açısından gelinen noktada geride bıraktık. Eşcinseller lehine neler var diye önce e, sorgulayıp sonra hukuk pratiğine geçelim isterseniz. Peki neler var eşcinseller lehine? Yani, şimdi iş yasasında bütün yasaların üzerinde olan anayasada eşitlik... Ve ayrımcılık yasağı var. Orada e, cinsel yönelim sayılmıyor. Genel bir eşitlik maddesi var. 2001 değişikliğiyle kadın erkek eşitliğine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler eklendi. Ancak cinsel yönelimle ilgili ekleme konmadı. Ancak ayrımcılıkla ilgili maddelerde ve benzeri denilir. Din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri dolayısıyla hukuk pratiğinde istenirse cinsel yönelimde buna eklenir ama elbette orada pozitif bir biçimde madde metninde açıkça cinsel yönelimin yer alması iyi olurdu. Ne yazık ki anayasamızda bu yok ve anayasa değişikliklerine eklenmedi. Özel olarak iş kanununa gelince iş kanunu son derece yeni bir kanun biliyorsunuz. Hani Eski kanunlarda bunların yer almasını zaten beklemiyorduk ama 4857 sayılı yeni iş kanunu 2003 yılında yasalaştı. Bu tarihli iş kanununda da cinsel yönelime ilişkin hiçbir hüküm konmadı. Beşinci maddesinde üstelik de Avrupa Birliği direktifleri ve Türkiye'deki kadın hareketin etkisiyle de ilk kez cinsellikle ilgili Olumlu düzenlemeler iş kanununa açıkça kondu. İş kanunun 5. maddesinde örneğin eşit davranma ilkesi geliştirildi. Eşit davranma ilkesinde sadece cinsiyet değil, din, dil, ırk ve diğer bütün özellikler diye sayıldı ama yine cinsel yönelime özel olarak yer verilmedi. Bunun dışında iş kanununun 18. maddesinde fesin geçersizliği diye bir hüküm var. Herhangi bir ayrımcılık yine yukarıda saydığımız işte din, dil, ırk, felsefi, düşünce inanç gibi nedenle herhangi bir işçinin iş aktine son verilemez bu yasak orada da cinsel yönelim ayrımcılığı sayılmadı. Bunun sayılmaması aslında yasa koyucunun Türkiye'deki idarecilerin niyetini gösteriyor. Ancak hani yasaklanmış değil dolayısıyla o ve benzeri denilerek pratikte cinsel yönelim ayrımcılığı korunabilir. O zaman bir dava örneği olduğu zaman, bu konuda yargıya başvuran birisi olduğu zaman alınacak kararın emsal teşkil etmesi mümkün olacak. Elbette edecek. Şimdi hukukla ilgili hukuk pratiğindeki en temel sorun şu. Eşcinseller eşcinselliklerinin açığa çıkmasından çok ciddi bir biçimde korktukları için e, hukuk yoluna pek başvurmuyorlar. Öncelikle mücadele edilmesi gereken şey bu aslında, aşılması gereken mesele bu. Çünkü başvurduklarında hukuksal sürecin kendilerine fazla bir şey kazandırmayacağını düşünüyorlar. Haklılar mı? Bence biraz haklılar. Şimdiye kadar ki deneyimlerimiz ...onların e, hukuksal yollara başvurmamasını e, bize aslında açıklayabiliyor. Peki yakınız bu örneklerden mi paylaşabiliriz? şimdi bir iki örnekten söz edeceğim. Son zamanlarda biraz değişti ama mesela bundan 7-8 yıl önceki bir yargıtay kararı var. Bir eşcinsel ilişki nedeniyle işten atılma durumunda. Mahkeme fesi haksız buluyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bütün iş davalarında son sözü söyleyen dairedir. Bu daire kararı bozuyor... Yerel mahkeme direniyor ve genel kurula geliyor. Genel kurul da eşcinsel ilişkinin tamamen iş yeriyle ilgili olmayan iş yerinin dışındaki bir meselenin iş yerini ilgilendirmemesi nedeniyle işçinin iade edilmesi gerektiğine karar veriyor. fesin haksız olduğuna karar veriyor o çokluğuyla ama 9. Hukuk Dairesi dediğimiz Türkiye'deki bütün işçilerle ilgili davaların son sözünün söylendiği yerdeki halen daire başkanlığı yapan bir yargıç örneğin Dokuz Hukuk'un daire başkanı önemli bir muhalefet yazısı yazıyor. O muhalefet yazısında eşcinselliğin ne kadar ahlaka aykırı, Türk değerlerini hiçe sayan, adeta kirli ve toplum dışına itilmesi gereken bir e, davranış olduğunu belirterek şiddetle karşı çıkıyor. O işçinin mutlaka işten atılması gerektiğini hükmediyor. Dolayısıyla böyle bir daireden, İş hukukunda son söz söyleyen dairenin genel yaklaşımının bu olduğu bir ülkede işçiler eşcinsellikleri nedeniyle iş akitleri feshedildiğinde e, hukuk yoluna pek başvurmayı tercih etmiyorlar. Ancak son zamanlarda olumlu bir örnek de yaşandı. Yine iki eşcinsel sevgilinin bir iş yerinde birbirleriyle olan ilişkileri nedeniyle işveren iş haktini iş sona erdirdiğinde Yargıtay iş haktinin fesini haklı buldu. Yani işveren haklı olarak işten çıkarmıştır dedi ama gerekçesinde eşcinsel olmaları nedeniyle çıkarılmamışlardır. Özel ilişkilerini iş yerine yansıttıkları için çıkarılmışlardır dedi. Yani biz bunu bile olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Peki hiç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu davaları taşıyanlar oldu mu? Şimdi maalesef olmadı. Bizim önümüzde de hani kaosla birlikte yaklaşık 2-3 yıldır yürüttüğümüz bir hukuksal süreç var. Umarız bundan sonra götürülebilir. Mevcut koşullarda götürülebilecek bir dosya gelmedi. Birkaç dosya geldi ama hep özellikle Türkiye'deki son karardan itibaren 6 aylık başvuru süresi için zorunlu süre geçirildikten sonra gelen dosyalar oldu. Biz şimdiye kadar başvuramadık ama şu anda Türkiye'de devam eden birkaç dosyamız var. Olumsuz sonuçlandığı takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğimiz dosyalar var. Türkiye'de durum bu şekilde. Peki Avrupa'da hatta insan hakları alanında pek çok konuda muhafazakar tutumlarıyla Kıta Avrupa'sından ayrılan İngiltere'de eşcinseller çalışma hayatı içerisinde haklarından ne ölçüde yararlanabiliyorlar? Kendilerini ne şekilde ifade edebiliyorlar? Hayatın renklerinin diğer bir stüdyo konuğu da sendikacı ve gazeteci Kürşat Kahramanoğlu İngiltere özelinde eşcinseller ve çalışma hayatını anlatıyor. Hayatın renkleri Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla gerçekleşen Hayatın Renkleri programında eşcinseller ve çalışma hayatından konuşmaya devam ediyoruz. Ve yanımızda Bir Gün Gazetesi yazarlarından eski akademisyen Kürşat Kahramanoğlu var. Kendisine yönelteceğimiz sorular aslında onun deneyimleriyle birleşik olacak, onun deneyimleriyle ilgili olacak. Öncelikle sizin sendikacılık geçmişinizle ilgili kısa bir bilgi alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Ben 12 sene e, İngiltere'de profesyonel sendikacılık yaptım. E, İngiltere'nin en büyük sendikası olan ve kamu hizmetleri sendikası olan e, Unison'un idarecilerinden birisi olarak görev yaptım. E, Unison dediğim gibi kamu hizmetleri sendikasıdır ve 1 milyon 300 binin üzerinde üyesi vardır. Yani ee, çok ciddi bir e, güç e, ve e, İngiltere hayatında bir e, organizasyondur. Hayat, sosyal hayatı şekillendiren ve politik hayatı. O zaman hemen aslında şunu soralım. Ee, yanılmıyorsam Thatcher döneminde bu madencilerin gerçekleştirdiği grev içerisinde ilk kez gay lezbiyen örgütler sendikacılık içerisinde e, görünür olmaya başlıyorlar. Ve sanıyorum ki şu anda dünyadaki sendikacılık örnekleri arasına baktığımızda yavaş yavaş gay lezbiyen örgütlenmenin de sendikacılık ve çalışma hayatı içerisinde daha görünür olduğunu söylemek mümkün. Ee, siz kendi deneyimlerinize dayanarak e, bunu nasıl değerlendirirsiniz dünyadaki örneklere baktığımız zaman e, çalışma hayatı Hayatında gay ve lezbiyenlerin haklarını savunmaları durumu nasıl gerçekleşiyor? Şimdi İngiltere'deki durum şöyle oldu. Söylediğinizde bir haklılık payı var. Fakat o ilk defadan çok ilk defa sokağa çıkma işi, çok ciddi bir sosyal hareket olarak kendini göstermiş olan politik bir mücadele olarak kendini göstermiş ve İngiltere'nin kaderini, e, belirlemiş olan e, sizin e, bahsettiğiniz maden işçileri sendikası zamanında evet bir ilk e, lezbiyen ve gay grup destek grubu vardı. Grevin sonunda da maden işçileri e, lezbiyen ve gaylerden aldıkları bu desteğe teşekkür etmek için e, gurur yürüyüşüne madencilerin eee logolarıyla e, geldiler sendikanın. Tabi bu çok e, görülmemiş bir. çünkü e, İngiltere'de madenci sendikası dünyanın bir yanında olduğu, çok maço bir sendikadır. Eşcinsellerin yürüyüşünde onları görmek birçok insana çok enteresan bir mesaj verdi. Fakat e, İngiltere'de esas olan şudur daha eşcinselliğin ayrımcılığa uğraması yani iş yerinde çalışma hayatına ayrımcılığa oynaması illegal olması bir buçuk senelik hatta bir buçuk seneden bile az bir tarih var yani bir sene öncesine kadar aynen şimdi Türkiye'de olduğu gibi bir eşcinseli işinden atmak cinselliği yüzünden diyelim ki belediyede çalışan bir lezbiyen lezbiyen olduğu zaman işinden atılması gayet olağan ve başa gelen bir şeydi ve legal olarak yapılabilecek bir şey yoktu ben ayrımcılığa uğradım diye gidecebileceğiniz bir merci, bir mahkeme yoktu. Bu durum karşısında organize olan lezbiyen ve gayler İngiltere'de kendilerini koruyacak bir kanun olmaması halinde sendikalarına döndüler. Çünkü sendikanın varoluş ana nedeni de budur zaten. Üyelerini korumak. E, diyelim siz burada bir kamu hizmetleri sendikasısınız veya da madense, fark etmez hangi sendika olursanız olun. Bir üyeniz e, cinselliği ortaya çıkıyor ve bu yüzden ayrımcılığa uğruyor. Ya işinde atılıyor en kötü haliyle veyahut da e, bir üst şey e, terfi edilmiyor bir üst düzeye. E, ne yapacak bu işi? E, mahkemeye gidemez. Ayrımcılığını ispat etmek zaten zordur. Etse bile gidebileceği bir merci yok. Yani e, işverene mi gidip rica edecek? Tabii ki. E, döneceği yer e, sendikası oluyor. Bu yüzden İngiltere'deki sendikal harekette ilk yapılan şey şudur. Eşcinsel haklarının aynı zamanda bir sendikal hak olduğu mücadelesi verilmiştir. Sendikaların içinde. Bu mücadele kazanıldıktan sonra sendikalar çok insan, az insanın beklediği bir şekilde eşcinsel haklarının savunucusu haline gelmişlerdir. G sendikası falan değil. Zaten böyle bir şey olmaz. Bayağı bildiğimiz Beyaz yakalı, mavi yakalı işçi sendikaları ve memur sendikaları eşcinsel haklarının savuncusu olmuşlardır. Halen de devam etmektedir. Türkiye'de de en büyük eksikliklerden bir tanesi de budur. Eşcinsel hareketin organize olmasıyla da bence Türkiye'de değişecek şeylerin bir tanesi de sendikal hareketin. Çünkü sendikal hareket diğer hareketlerden ilericidir. Hükümetlerin, Büyük Millet Meclisi'nin falan yapamadığı şeyleri onlardan önce düşürüp yapar. Beklenen de onlardan budur. Hayatın renklerinde bu dakikaya kadar özel sektördeki durumu inceledik. Ancak kamu sektöründe çalışan birçok eşcinsel bireyde benzer zorluklar yaşıyor ve pek çok kez ya kendini gizlemek ya da işini kaybetmek arasında kalıyor. Türkiye'de kamu sektöründe çalışan eşcinsellerin durumu, sahip oldukları haklar, kazanmış oldukları davalar ve var olan yasal düzenlemeler hakkında daha detaylı bilgi için yeniden avukat Oya Aydın'a dönüyoruz. Devlet Memurları Kanunu'nda ya da sözleşmeli personele ilişkin düzenlemelerde cinsel yöneleme ilişkin yine herhangi bir düzenleme yok. Ancak kurumların yönetmeliklerinde ahlaka aykırı davranış olarak nitelendirilen davranışların eşcinselliği kapsadığı e, yılların uygulamasıyla kesin olarak ortaya çıkmış bir gerçeklik. Örneğin Milli Eğitim Mevzuatı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın disiplin yönetmeliğinde Ahlaka aykırı tutum ve davranışlar arasında eşcinsellik de gösteriliyor ve sadece eşcinsel olduğunun ortaya çıkması nedeniyle işten atılmış çok sayıda öğretmen var. Bunların çok büyük bir kısmı dava açmamışlar. Açanlar kaybetmiş ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin süresinde başvurmamışlar. Peki dava açmayan öğretmenler mesleklerinden men edildikten sonra ne yapıyorlar, nerede iş buluyorlar, nasıl bir çalışma hayatı onları bekliyor? Elbette çok zor. Eğer gizlemeleri mümkünse yine öğretmenlik şanslı bir meslek, dershanecilik gibi bir iş var. Orada zaman zaman gidip çalışabiliyorlar. Ama onun dışında eşcinsellerin belki de en büyük sıkıntısı işte geçim sıkıntısının nitelikli, eğitimli insanlar olmalarına rağmen benzerlerinden çok daha kötü ekonomik, sosyal şartlarda yaşamaya mecbur bırakılıyorlar. Son olarak bana gelen bir dava vardı Sivas'tan. Eşcinsel olduğu için öğretmenlikten atılan disiplin cezası olarak atılan birisi. Ee, onun davası Sivas İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Türk toplumunun manevi değerlerine yakışmayan tutumların bir öğretmende olması kesin olarak öğretmenlik mesleğinin engeli olarak görüldü. Ee, biz Danıştay'a temiz ettik. danıştayda da temiz aşamasındayken e, biliyorsunuz memurların bütün disiplin cezalarının affı ile ilgili bir yasa çıkmıştı. Ona tabi olarak dosya ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla Danıştay'ın bu konuda ne söyleyeceği fırsatını aslında bir nevi ortadan kaçırmış olduk. Ancak ilginç bir gelişme oldu. Danıştay affa uğramıştır. Kararı verdi. Dolayısıyla benim müvekilimin de işe başlaması gerekiyordu. Başvurduk ve Milli Eğitim Bakanlığı seni ayrı tutuyoruz. Danıştay böyle karar vermişse de senin tutumun Son derece kötü bir şeydir. Eşcinsellik gibi bir şeyi biz kaldıramayız. Dolayısıyla öğretmenlik meselesine uygun görmüyoruz ve atamıyoruz dedi. Bunun üzerine yeniden dava açtık ve o davamız da Ankara İdare Mahkemesi'nde devam ediyor. Eğer o davada Türkiye'de sonuç alamazsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğimiz bir dava o. Sevgili dinleyiciler, hayatın renklerinde eşcinsellik ve çalışma hayatını konuşmaya devam ediyoruz. Şüphesiz ki çalışma hayatı içerisinde eşcinsellerin yaşadıkları sıkıntılar o ülkedeki çalışma hayatının genel sorunlarından çok da bağımsız değerlendirilemez. Bu sebeple yeniden İngiltere örneğinden yola çıkarak Türkiye'deki durumu değerlendirmek için Sendikacı Kürşat Kahramanoğlu ile beraberiz. Sanırım Türkiye örneğine geri döndüğümüz zaman iki farklı problemle karşılaşıyoruz bu noktada. Birincisi Türkiye'de sendikacılığın aslında İngiltere örneğiyle kıyaslanamayacak kadar zayıf kalması. İkinci diğer bir sorun ise şu anda Türkiye'de eşcinselliği sebebiyle işini kaybedip de bunu açıkça dava konusu haline getiren bir örneğin olmaması. Türkiye'de bu tip şeyler genelde daha gizli kapaklı dava süreçlerine yansıtılmaya çalışıldığı için, belki de inkar yoluyla dava süreçlerine yansıtıldığı için bu şekilde açık bir buna karşı. Karşı duruş sergilenmiyor. Bütün bunları düşündüğümüz zaman yine de Türkiye için bu anlamda umut var mıdır? Türkiye'deki eşcinsel örgütlenmenin sendikacılık içerisinde sesini hakkını araması mümkün olabilecek midir? Şimdi iki tane gözlem yaptınız. Birincisine %100 katılıyorum. İkincisine %50. %100 katıldığım Türkiye'deki sendikacılığın durumu. Türkiye'de 7 tane konfederasyon var. Bu işçilere yapılabilecek. Kötülüklerden bir tanesidir. Ben yani çok daha ağır, daha ağır konuşmayayım. 12 milyon, 1 milyon 200 bin örgütlü sendik işçinin olduğu bir ülkede 7 tanesi sabah erken kalkan demek ki konfederasyon kuruyor. Böyle bir şey olmaz. Bu işçilere yapılmış en büyük haksızlıktır. Bu konfederasyonların bir an birleşmesi lazım. Çünkü o zaman sendikaları ve işçi hareketini kimse ciddiye almaz ve de almıyor. Bir politik güç olarak ayakta duramazlar ve böylece de üyelerine de hizmet veremezler. Ee, sonra o kurulan Türkiye'deki bazı politik konfederasyonlar bunların tabii ne... E bir partinin konfederasyonu olmaz ancak işçi partinin konfederasyonu olur adı üstünde çünkü. Neyse bunlar ayrı konular fakat bu söylediğiniz ilk şeye gözleme katıldığım için bunu söylüyorum. Yani katıldığım gözlemde şu Türkiye'deki işçi sendikalarının zayıf olması bütün ezilenlerin kaybetmesine sebep oluyor. Bu arada eşcinsellerinde bir bu. İkincisi söylediğinizde %50 katılıyorum dedim. Çünkü e, tarihine baktığımız zaman yani sendikalar nasıl eşcinsellik konusunu ciddi bir politik konu olarak alıp gündemlerine sokuyorlar. Mesela İngiltere örneğini, hatta Fransa Almanya örnekleri de bundan farklı değil. Amerika Birleşik Devletleri de örnekleri de buna farklı değil. Sendikaların organize olduğu her yerde hemen hemen bu iş böyle gelişti. İlk önce sendikanın liderliği kazanılıyor. Çünkü o taktik olarak biraz daha kolay. Yani Kazanılması gereken şu, eşcinsel mücadele neden aynı zamanda bir sendikal mücadele olduğunu ikna edilmesi. Buna edildikten sonra, efendime söyleyeyim, bir eğitim süreci başlıyor. Yıllarca İngiltere'deki gurur yürüyüşlerinde cinsellikleri ne olursa olsun birçok sendikal lideri yüz binlerce eşcinsellere konuşma yapmıştır. O platformun önemli konuşmacıları olmuştur. Türkiye'de böyle bir şey şu anda var mı? Ben İstanbul'da yakında gurur yürüyüşü yapılacak. Çağırın bakayım bir tane konfederasyon başkanı. Hangisi cesaret edip gelebilir? Evet cesaret meselesidir bu. Yani e, Türkiye'de maalesef maço bir ülke olan ülkemizde eşcinselliğin bir insan hakkı ve sendikal hakkını söyleyebilecek sendikacı cesur bir sendikacılık. Böyle bir sendikacı da önüz yok. Ama inşallah olacak. Bu da gene eşcinsellerin organize olmasıyla mümkün. Ben umutsuz değilim. Çünkü e, İngiltere'de yaşadığım 30 sene zarfında 25 sene gibi bir dönemde cinsellik konusunda İngiltere'nin inanılmaz bir değişiklik geçirdiğine tanık oldum. O bir değişikliğin bir parçası da oldum ama aynı zamanda tanık oldum. Hiçbir insan hakları konusunda İngiltere bu kadar pozitif bir değişim göstermedi. Örneğin ırkçılık konusunda belki de geri gitti İngiltere. Ama eşcinsellik 70'lerdeki eşcinsellikle 2000'lerdeki eşcinsellik birbirinden tanınmayacak kadar farklı İngiltere'dir. Ve İngiltere çok tutucu bir ülkedir. Buradaki imajını bir kenara bırakırsak İngiltere gibi tutucu bir ülkede mümkün olan o değişim Türkiye'de hayda hayda mümkündür. Çünkü Türkiye değişimi çok daha kab kolay kabul eden bir ülke. Onun için umutluyum. Ee, bu işin başını eşcinsel örgütlerinin çekmesi gerekiyor. En büyük desteğin de arkasından 3 gruptan geleceğine inanıyorum. Birincisi sendikalar, ikincisi sanatçılar ve entelektüeller. Onlar da çok sessizler Türkiye'de ama açmaları lazım artık bu konudaki kalemlerini, ağızlarını, köşelerini neyse. Üçüncüsü de insan hakları örgütleri, diğer insan hakları örgütleri. Ve bu yüzden e, ben İngiltere'de 25 senede olan şeyi Türkiye'de daha bile kısa bir zamanda olmasını bekliyorum ve ölmeden görmeyi umruca diyorum. Olumlu temennilerinize katılıyoruz ve Kürşat Kahraman olma bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hayatın Renkleri. Sevgili dinleyiciler, Hayatın Renkleri'nde sırada Sesli Köşe var. Adlarının yazılı ve görsel basında sıkça duyduğumuz birçok isme ağırladığımız Sesli Köşe'nin bu hafta farklı bir konuğu var. Çalışma hayatında koşulların, oyunların ve mücadelenin en sert, en zor ve belki de en erkek egemen olduğu alandan politikadan bir konumuz var sesli köşede. İsveç'ten bir parlamenter, Sosyal Demokrat Parti milletvekili Börje Westlund. Sesli köşe. Yes, the Sweden have a İsveç'in gay ve lezbiyen insanlar için iyi bir siyaseti var. Çünkü iyi hukuki bir çatı var ve gün geçtikçe daha fazla insan gay ve lezbiyenlere daha arkadaşça davranmaya başlıyor. Mesela çocuk evlat edinebiliyoruz, ayrımcılığa karşı yasamız var, nefret suçlarını önlemek için yasalar var, LGBT bireyler, heteroseksüeller kadar haklara sahip diyebiliriz. Özellikle ayrımcılığa karşı yasamızdan konuşalım. Bu yasanın oldukça iyi çalıştığını söylemek istiyorum. Zaten mahkemede de bu konuyla ilgili çok fazla dava yok. Ama bu demek değildir ki ayrımcılık hiç yok. O küçük, kimsenin görmediği ayrımcılığı, maço tavrı, Türkiye gibi İsveç'te de görebilirsiniz. Bu davranışla her zaman, her dakika, her saat uğraşmak zorundasınız. Benim İsveç parlamentosunda bir gay oluşumu da zaman zaman kullanıyorlar mesela Hristiyan demokratlar. Türkiye'deki durum hakkında konuşursak, gay ve lezbiyen olmak Türkiye'de yasal ama tabii ki bu yeterli değil. Ayrımcılığa karşı, nefret suçlarına karşı, aileye dair yasalar ve yasal çatılarınız olmadı. Bunlar gerekli çünkü gay ya da lezbiyenlerin çok iyi yaşayabildikleri bir ülke değilsiniz. Ayrıca İsveç'te bu konular yıllardır tartışılıyor. Mesela ben 30 yıl önce okuldayken de bu konu çok olmasa da tartışılıyordu. Ben de ayrımcılıkla karşılaştım. İlk iş başvurum bir ticaret birliğineydi. Ancak orada, ''Böyle, seni işe alamayız, çünkü sen bir geysin.'' dediler. Bu 20 yıl önceydi. Oldukça aşağılanmıştım. Haklarımıza nasıl kavuştuk peki? İlk olarak bu işle uğraşan bir organizasyon olmalı. Başka bir işle de değil, bu işin siyasetiyle. Eğer sahip olmazsanız daha uzun süre bu sorunla uğraşmak zorunda kalırsınız. Güçlü bir grup bunu istiyorum derse başarılı olma şansı çok daha yüksektir. Şu anda parlamentoda cinsel kimliklerini açık olarak belirten 7 üye var. Basın çoğunlukla bizimle birlikte ancak bizi fazlasıyla eleştiren Hristiyan bir basın da var. Ülkemiz bizi kabul etmiş durumda. En azından çok büyük bir grup. Bu duruma gelmek de 20 yılımızı aldı. Güçlü ve ciddi bir şekilde davamızı savunmaya başlamamızın üzerinden 20 yıl geçti ve şu anda gay ve lezbiyen bireyler açısından bu durumdayız. Hayatın Renkleri Hayatın renklerinde yeniden avukat Oya Aydın'la beraberiz. Çalışma hayatı dediğimizde her ne kadar hali hazırda çalışan bireyler akla gelse de iş arama ve işe yerleşme süreci de çalışma hayatının bir parçası aslında. Çalışan eşcinsellerin sorunlarından sonra çalışmak isteyen eşcinsellere yapılan ayrımcılık konusunda konuşmak için avukat Oya Aydın'a dönüyoruz. İş alım sürecinde eşcinsellere yönelik ayrımcılık var mı? Şimdi işe başvururken işe alınmamanın eşcinsellik nedeniyle olduğunu ileri sürerek bir dava kazanmak Türkiye'de olan aksız. Hani karşınızdaki kişi bunu inkar edecektir ve sizin de bunu ispat etmeniz çok zor. Bu ciddi anlamda hukuk pratiğinin değişmesiyle elde edilecek bir kazanım ve çok e, mesafemiz var diye düşünüyorum Türkiye olarak bu konuda. Biz işyerinde açıkça cinsel yönelim nedeniyle meydana gelen ayrımcılığa karşı bile hukuksal süreçte henüz bir şey elde etmiş değiliz. Ancak ben şuna inanıyorum gerçekten de eşcinsel olan kişiler bu nedenle ayrımcılığa uğradıklarında mutlaka hukuk yoluna götürürlerse çözülecektir. Biliyorsunuz Kaos G.L. Derneği'nin kuruluşu o kuruluş sırasında yaşanan sorunlar, açılan davalarda hep olumlu birçok olumlu karar aldık. Bu mesele tartışılacak ve zaman içerisinde kazanımlar elde edilecek. Ama kazanımları elde etmek için önce tartışmayı başlatmak gerekiyor. Bu yüzden de hani eşcinselliğin biraz görünür olması, eşcinsellerin eşcinsellik nedeniyle maruz kaldıkları ayrımcılıkları en azından hukuksal çerçevede mutlaka dile getirmeleri... Bunun için mücadele etmeleri ve hak arama yoluna gitmeleri gerekiyor. Bu süreci başlatırsak bir süre sonra hukuk pratiğinin ben değişeceğini düşünüyorum. Hayatın Renkleri Sevgili dinleyiciler, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla hazırlanan hayatın renklerinde bu haftaki konumuz çalışma hayatı ve eşcinsellikti. Stüdyo konuklarımız Avukat Oya Aydın ve Unisan Sendikası'nda da yöneticilik yapmış olan gazeteci Kürşat Kahramanoğlu ile gerçekleştirdiğimiz 7. bölümümüzün sesli köşedeki konuğu ise İsveç Parlamentosu'ndan Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Börje Westlund'du. Yeni anayasa, yeni hukuki düzenlemeler ve Avrupa Birliği ile yasal uyum konularının sıkça tartışıldığı bu günlerde daha çok konuşuluyor olması gereken bir konu aslında çalışma hayatı ve işcinsellik. Aile, çalışma hayatı ve hatta kadın hakları alanında birçok önemli adımın atıldığı son yıllarda cinsel yönelim ayrımcılığının hala bir tabu olarak kalmasından birçok memur ve işçinin sırf hem cinslerini sevdikleri için işlerinden olması veya hiç iş bulamamasından daha da üzücü olan birçok kişinin mücadele etmekten korkmaları. Avukat ve sendikacı uzman konuklarımızın da belirttiği gibi birçok vaka dava aşamasına dahi gelmeden üstü kapatılıyor. Eşcinsel bireyler sırf cinsel hayatları sebebiyle işlerinden olmayı kabullenmek zorunda kalıyorlar. Ahlak kavramını cinsel yönelimle sınırlandırmanın, heteroseksüel cinsel yönelimli hatta evli birçok kişinin gerçekleştirebilecekleri ahlak dışı eylemlere meşruiyet kazandırması tehlikesini göz ardı etmekte kendi ellerimizle yarattığımız tehlikenin bir başka boyutu. Eşcinsel bir öğretmen okul sınırları dışındaki aşk hayatı sebebiyle eşinden olurken birçok lisede öğretmenlerin öğrencileriyle evlenmesi ahlaka uygun kabul edildiği sürece cinsellikle, kendi bedeniyle ve kendi iş dünyasıyla barışık, sağlıklı ve kendine güvenli bireyler yetiştirmemiz gittikçe daha da imkansız olurdu olacak. Bu sebeple çalışma hayatını her mesleğin etik ve ahlaki değerleri içinde ayrımcılıktan uzak yasalarla düzenlemek kuşkusuz sadece eşcinsel bireylerin değil, tüm toplumun yararını olacaktır. Hayatın Renkleri. Önümüzdeki hafta Hayatın Renkleri'nin 8. bölümüyle karşınızda olacağız. 8. bölümümüzün konusu birçoğumuza çok da yabancı değil aslında. Medya ve eşcinsellik Medya ve eşcinselliği tartışacağımız önümüzdeki haftanın konukları ise gazeteci yazar Turular er Yılmaz ve Bir İstanbul Masalı, Üzgünüm Leyla, Hırsız Polis gibi birçok dizinin kadrosunda yer almış senarist Neşe Şen olacak. Sesi Köşede ise Can Dündar, medya ve eşcinsellik hakkındaki düşüncelerini Hayatın Renkleri dinleyicileriyle paylaşacak. Son olarak programla veya program konusuyla ilgili her türlü görüş ve önerilerinizi bize yazabileceğiniz elektronik posta adreslerini hatırlatarak veda ediyoruz Hayatın Renkleri'ne. Hayatın Renkleri at ve kaosgl.org kaosgl Programın yayını hazırlayan Art ve Levent adına program yapımcınız ben Ege Tekinbaş, iyi geceler diliyorum. Her zaman olduğu gibi haftaya yine pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 0.30'da görüşmek üzere, hoşçakalın. Hayatın Renkleri her pazartesi 0.30'da Radyo Oktü'de.